Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hoca Efendi ile Tefsir dersleri. Aleyküm ve rahmetullahi ve rabbil âlemin. ala murselin ala ve Kıymetli dinleyenler. Allahu Teala ve bizleri dostlarının kelamlarıyla nurlanan, aydınlanan ve içimizdeki bütün karanlıkları Şirkten, küfürden ve masiyetten ve kötü amelden ve kötü arkadaşlardan kaynaklanan tüm karanlıkları, zulümatı, dostlarının kelamlarını dinlemekle cümlemizin kalplerinden izale eylesin. Amin. Amin. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından 3. cildin 41. mektubunu başlamıştık. Mektubattan sıralı ders yapmak e, uygun düşmüyor. E bizim anlamamız, anlatmamız güç ve zor hale geliyor. Herkesin de zaten anlaması, dinlemesi de bu konuları gerekmiyor. Onun için mektubattan biz sıralı açalım, ne gelirse önümüze okuyalım meselesi yani tasavvuf dersi olarak düşünenler müstesna. Ama bir tasavvuf dersi onun da ehlinden okumak şartıyla olursa olur. Bunun dışında e, bu mektupların herkese okunması da uygun düşmez. Biz ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Niye burada biz genele konuşuyoruz? Genele konuştuğumuz zaman herkesin anlamayacağı mektupları devreye sokmayacağız. Onun için niye o mektuptan o mektuba işte okunuyor, sıralı okunsa dinlesek hesabı? Yapmayacağız. Burada bize lazım olan Birçok mektup var. Bu mektuplarda bu kadar ilim var. İtikatla ilgili çok önemli konular var. Hiçbir kitapta bulamayacağımız, hiçbir alim tarafından önceden daha önceden konuşulmamış Allah Teala İmam Rabbani Hazretlerimize ilham ettiği çok özel bilgiler var. Bunlardan istifade etmeye çalışacağız inşallah Rahman. Tabii bu işin piri üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleridir. Yani dünyada mektubatı ondan iyi anlayan biri Yoktur. Bu ne Arap olmakla, ne Fars olmakla, ne Hacı Hoca Şeyh olmakla alakalı bir şey değildir. Bu manevi bir iştir. Bunlar iç içe e, ilimlerdir. Mektubatı da güzel anladım. Risale-i de anlaşılmış oluyor. Tasavvufa dair daha ne kadar metin varsa artık anlamadığında pek bir şey kalmıyor. Yani mektubat zirvedir. Tasavvufi mektuplar zirve mesabesindedir. Onlar güzel anlaşılırsa diğerleri kolay anlaşılıyor. Allah Teala meranızı artırsın. Yani hevesinizi artırsın, gayretinizi artırsın da e, biraz e, efendim ilim talebinde olun. İnşallah Rabbimiz efendim ne kapılar açacak, neler yaratacak? O bilir. Kim neye layıksa onu onu yaratır. Bu mektupta kafirlerin merasimlerine iştirak etmek, tazim etmek, kutsal günlerine he? Değer vermek, Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Şimdi öyle hocalar çıkmıştı ki, kiliselere kutsal diyor. Ne acayip hocalar var ya. Kiliselerde mabetmiş, ibadetgahmış, o da kutsalmış. Bu nasıl bir şey yani? Ne hale geldik bak. Hoca hoca, bütün millet vaazını dinliyor. Kiliseye kutsal denilir mi ya? Kilise, şirk merasimlerini icra edildi. Allah'a ortak koşuldu. Allah'ın oğlu diye ise tapıldı. Bir yer mesela. Yani işte bu meseleler konuşulmasa, bu büyüklerin beyanları okunulmazsa, dinlenilmezse, bu hocadır vardır bir bildiği denilirse, helak olur insan yani. Bu mektubun başında o konuşuldu. Çünkü Allah Teala, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyur estağizu billah? Ya eyyüven nebiyyü, ey nebiyy İdâ inanan kadınlar sana geldiği zaman yubayene ki seninle biatleşmek istedikleri zaman ne dair? Şimdi bu mektup kadınlar biatinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınlarla yaptığı sözleşmede. Çünkü el tutuştular mı? Tutuşmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikahlısı olmayan bir kadına el tutmamıştır. Ancak onlarla sözlü biat yapmıştır. Bu biatın ilk maddesi ne olmuştur? ne bilihay? <gülüyor> Şeyel Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar. Şimdi bu şirk meselesinden İmam Rabbani azzer izah getiriyor. Bu şirk meselesinde de hangi hususlara evvela temas etti? O okundu ee, iki dersevel. Yani kafirlere şirk ehline efendim benzemek, onların kutsal saydıkları şeyleri kutsal saymak günlerine, gecelerine, işte noellerine vesaireye tazim etmek gibi hususların Allah muhafaza buyursun insanın şirke düşmesine sebep olacak büyük günahlardan olduğuna dair onları konuştu. Şimdi geldi burada ve maif'alune ude kalmış idim. Ve ma yuminu ekseru billahi illa ve müşrikun hatinden sonra takip edenler var ise kitaptan takip edenler için söylüyorum. Çünkü uzaklardan da dinleyenler vardır, meraklıları vardır. İbareleri de takip edenler iyi ederler Ve ma Yifalunev Hangi şey yapıyorlar ki O da nedir Min zevhil hayvanatil menzureti Dil meşayihi Inde kuburil meşayihil menzureti Bazı diyor Evliyanın velilerin Kabirlerinin yanında Hayvan kesiyorlar Adak adıyorlar Ve onların mezarlarının yanında Hayvan boğazlıyorlar. Meselesini şimdi açıyor. Bunlar iyi dinlemek lazım. Yani bu meseleleri mektubat okuyorum diye size okurlar. Arapça ibaresini de bilirler. Fakat tahlil yapamazlar. Tahlil yapamadıkları zaman yanlış anlatırlar size. Çünkü kendi yanlış anladığı için sana nasıl doğru anlatacak? Bu onun için bu mektup mesela şu konu şimdi bunu deşeceğim. Burada özel yani bilgime dayanarak Mukayeseler yaparak ehl sünnet ülevasının görüşleriyle buraya bir tahlil getireceğim inşallah bu gece. Ki burayı normalde okuyup anlatmaya kalkanlar size yanlış anlatma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zaten hiçbir tercümesi de, mektubatın hiçbir tercümesi de yeterli bir beyan, tercüme yapamamıştır. Hiçbiri. Çünkü Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri ile bu konu konuşulduğunda mektubatı tercüme yapalım işte sizinle birlikte veyahut yapacak mısınız sorulduğunda da ben buna cesaret edemiyorum buyurmuştur. Onun ki cesaret edemediği bir işe başkalarının cesaret etmesi de işte nedir ne kabildendir siz düşünün. Demek ki bir lügat manası bir Türkçe bazıları lügat manasında yanlış vermişlerdir. Mektubat tercümeleri isimlerini vermeyeyim şimdi bildiğim kadarıyla 3 veya 4 tane tercüme yapılmıştır. Bu tercümelerin bazısı lügat manasını da yanlış vermiştir. Bazı yerleri. Bazısı lügat manasını doğru vermiştir. Fakat hiçbir izah getiremediği için parantezi yok, yanisi yok, tip notu yok. Hiç anlaşılmaz bir haldedir. Çünkü onun lügat manasını versen ondan bir şey anlaşılmaz. İlla tefsir ve izah gerekiyor. Onun için burası da ince bir yer. <gülüyor> Fıkıh alimleri فِيْرِوَيَاتِ الْفِكِهِيَّةِ Fıkıh rivayetlerinde ne yaptılar? Bu evliyanın mezarına hayvan adamak ve gidip orada adağı yerine geldiğinde mesela çocuğum dönerse yolculuktan sağ salim falan evliya için kurban keseceğim dedi. Sonra da gitti mezarının başında kesti. Fıkıhçılar diyor, دَخِلَنْ فِيْشِرْكِ Bunu şirke dahil ettiler. وَبَالَهُوا فِيَازَ bab Bu konuda çok... Efendi mübalağalı ifadeler kullandılar ve elhaku bi cinsi de ba'ihil cinni'l-memunu anha şer'a ve dâhil fi dâireti'ş-şirki. Bunu diyor, cinler adına kesilen yasak kurbanlar sınıfına soktular. Şer'an dinen yasak cinler adına kesilen. Şimdi eskiden cahiliyet döneminde mesela müşrikler, Araplar, müşrik Araplar bir vadiye yerleştikleri zaman o vadide Efendim gece kalacaklar şimdiki gibi imkanlar yok öyle hemen geçsin gitsin. E, kalacak e, gece mecbur yol, yol yok ışık yok bir şey yok. Orada geceleyeceğinde o vadide musallat olan egemen olan işte efendim cinler diyelim var. Her efendim çöplüğün bir köpeği olur mesela. Oranın da diyelim e, insandan cinden kim oranın amiri ise diyelim. Bunlar ne yapıyorlardı? İşte avucu bi sahibi azel vadi. Yani Billah demiyorlar, Allah'a sığınırım demiyorlar. Ne diyorlar? E, bu vadinin sahibine sığınırım. Kimden? Minel cinni. Cinlerden. Yani bu vadiyi hangi cin sahiplenmişse ona sığındım diyor. Halbuki euzubillah dese yani Allah'a sığınırım dese bütün cinlerin, insanların sahibi kim? Allah istediğini ne yapar? İptal eder. Gücünü, kuvvetini ne yapar? İptal eder. Ama Allah'a sığınmazsan birbirinden uğraşırsın. Ama Allah'a sığınırsan Allah sana yeter. Allah Teala cinlerinde, insanlarında, meleklerinde, hepsinde yoktan yaratıcısıdır. Onların ne gücü var Allah'a karşı? Ama Rabbim imtihan olsun diye de bazen kuluna bir cin musallat edebilir. O cin musallat olurken de Allah'tan izinsiz mi oldu yani? Hani Allah'ın iradesine rağmen mi oldu? Yani Allah izin vermedi de o cin daha mı güçlü geldi yani? Haşa! Dolayısıyla cin tasallutu, vuku bulan, bazı hacılardan, hocalardan, hafızlardan, takva sahibi Müslüman insanlarımızdan da, kadın kardeşlerimizden, efendim, medreselerde okuyan talebelerimizden bir kısmına cin musallat olabiliyor değil mi? Ya bu bir imtihandır. Tabii ki sığınmalarını güzel yapması lazım. Yani şirk üzere kurulu cin efendim düzenlerine sığınmaması lazım. Ya kime sığınması lazım? Allah'a sığınması lazım. Şeytan da cinlerdendir kane cinni rabbi şeytan da cinlerdendir şeytandan sığınmak cinlerden sığınmayı da mütezammindir zaten auzu bikelimatillah yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım nasıl bir dua bu bu sahih hadiste geçer bir insan dünyanın neresinde ıssız sessiz Afrika'nın ormanı diyelim Aslanlar bağırıyor. Bir kere gitti öyle. Bir yere koydular bizi. Bir de baktım her taraf demir üstümüzden ağrı. Ne oldu dedim? Dediler geçen şuradan aslanın biri bir atladı, herifi yuttu içeride dediler. Onun için üstünü de demir yapmışlar. Öyle bir yere gitmiştik bir kere. Güney Afrika'da sabah namazında abdest alıyorum. Her aslan seslerini bir görsen, o yıkılıyor yanlar. Burada göremiyorum da. Ya e şimdi böyle bir yerde diyelim demir yok, kafes yok. E şimdi ben bunu euzü bir kelime ati, okuyup da deneme yapmam mesela. Niye yapmam? <gülüyor> Allah bana deneme yap demiyor ki. Ama düşersem öyle bir sıkıntı ya? Demir yok, efendim, e, koruma yok, bir şey yok. Arabanın içinde olsan demiri ısıramıyor diyelim. Kaldın öyle, o zaman ne yaparım? Bütün bildiklerimi okurum. E şimdi hepten de efendim, e madem biliyorsun senin imanın sakat mı işte... Ne yapacaksın? Gir aslanların içine oku falan. Ya ben o kadar kerametli falan biri değilim ya. Ha bana da git öyle yap da oku bakalım. Demediler. Bu ne, ne gibi? İşte efendim Yahya aleyhisselam olacak. Oturuyor dağın tepesinde. Şeytan geldi ne dedi? Dedi sen Allah'a tevekkül ediyor musun? ediyorum E koy ver kendini aşağı dedi. Rabbin seni düşürmez. Tutar. Allah'ın peygamberi yutar mı? Ne dedi? Defol dedi, iblis dedi. Allah kullarını deneyebilir. Kullar Allah'ı deneyemez. Ne demek? Ha bakayım bu dua tutuyor mu tutmuyor mu? Bir deneme yapayım böyle bir şey yok. Ha ama Allah bir bela verirse başına hemen bildiğin duaları tabii o sabah akşam okunacak devamlı okunur. Ama mennezele menzilen diyor hadiste. Bir adam bir yerde konaklasa ...orada korkulacak şeyler olsa... ...fekale... ...euzü bi kelimatillâh ikteammâti... ...min şerri mâ khala'a... ...sığınırım. Şimdi burada Allah'a sığınırım demiyor da... ...yine Allah'a raci olan... bir kelimatillâh... ...Allah'ın kelimelerine sığınırım. Yani ne demek? Ayetlerine sığınırım... ...isimlerine sığınırım... ...dualarına sığınırım... ...zikirlerine sığınırım... ...Allah'ın kelimeleri nasıl kelimeler et tamat. Hası tamam kelimeler. Allah'ın kelimelerinde eksik olur mu? Bir açık olur mu? Ha orada bir e, delinme, deşilme, tutmama, tesir etmeme tehlikesi riski olur mu? Olmaz. Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım. Neden sığınırım? Min şerrim ahalak yarattığı tüm şerli şeylerin şerrinden. Ha yarattığı tüm şerli şeylerin şerrinden dediğin zaman buna cin girer mi? Buna insan da girer, cin de girer, hayvanda girer. LEM YADURRAU Şey'ün Hiçbir şey o gece veyahut o gün hangi saatte, nerede konakladığı yerde bunu okuduğu yerde ona zarar verebilir mi? Veremez. duaların kitabının sonunda mesela ne var? 33 ayet var. O 33 ayet nasıl bir korumadır? Hastalığa 70 derde de var, 100 derde de var. Bütün hastalıklara şifa. Ondan sonra cinlere karşı İbn-i Ömer'den radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadiste o. Ne yaptı? Evliya Allah'tan birisi. Tabi sahabeye yakın kademe. Tabi'in olabilir o zat. Bir yetra ırmağı diyor. İşte birkaç rivayet gördüm kitaplarda. Bir ırmağın diyor kenarında konakladık. Fakat dediler ki burada durmayın, konaklamayın. Niye? Burada cinler musallat oluyorlar gece kalana. Musallat olabilirler mi? Olabilirler. İnsan musallat oluyor da cinliğe musallat olmasın. Ha şurada sokağa çıkıyorsun. Bir de baktın geldi tinercinin biri musallat oldu. Olamaz mı? E, cin ondan beter olur. Cini gören de yok, polis de yakalamıyor. Şimdi tinerciye gelip polis icabında müdahale edebilir. Ama cinine ne yapacak? O zaman e tabii cinlerde de musallat olma durumu var yani. Bunu şimdi e, cinler adama dokunamaz böyle bir şey yok. İnsan dokunuyorsa o da dokunur. Ele olan dokunur yani. He onların eli de şekli de bizim gibi midir, değil midir O da ayrı konudur. Onlar ayrı bir ilim dalıdır. Ve lakin burada dediler yatanların, konaklayanların sabaha kalktığı zaman cis-cibul kalkarlar. Çıkarttıkları eşyanın hepsini cinler götürür. Götürebilir mi? Götürür. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? مَنَخَدَشَيْنَا وَضَاهُ فَاَلَّقُوا الْمِشْمِ اللّٰهِ فَاِنَّ اسْمَ اللّٰهِ طَابَعُونَ bir şeyi alan bismillah desin alsın. Bir şeyi koyan bismillah desin koysun. Çünkü bismillah nedir? Orada Rahmanirrahim Rahim şartı yok. Sade bismillah yetiyor. Bismillah deyip koyduğun mühürlüdür. Cin ona gelse bakar mühürlü görür. Allah'ın mühürüdür. Ona dokunamaz. Ama diyor eğer ki bismillahsız koydun veya giydin, aldın. Fe inne el cinne yestemti'una bi mata'il insi Vefi ağabeyim cinler insanların eşyalarını da kullanır, elbiselerini de giyer, gezer, gezer, gezer. Sabaha getirir, bazı getirmez. Kalkarsın bakarsın, e ne oldu bu? Yok. E bu eve kimse geldi mi? Gelmedi. Bazı kere tek başına olursun, tek. Yine de kalkarsın, sabah koyduğun koyduğun yerde yok. Bu başına gelenler var, çok. Ha, başına gelen delirdim zannetmesin. Cin almış götürmüş işte. Alır götürür yani bunlar. Birisi cinleri inkar ediyordu. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Değil mi? Cinleri inkar ediyordu. Ondan sonra buna bir musalla oldular, Hepten görünüyorlar. Avret yerlerini gösteriyorlar. Delirecek yani. Delirecek. Ne yapacak? Baştan inanmadı. Komşusu da Müslüman insan. Ona anlatıyor diyor. Bak cinlere inanmak, efendim, iman şartı mıdır? Tabii iman şartıdır. Ahmetübillah ve melaketi'yi ve kütüb-i. Üçüncü şart nedir de Kitaplara iman. E kitaplar Kur'an Allah'ın kitabında ne diyor? Cin sureti yok mu? Ve ma halektul cinne vel inse illa li'abudun. Cinleri insanları niye yarattım? Bana kulluk etsinler diye yarattım. Zaten yaratıldıklarını yaratan söylüyor. O ben yarattım diyor. Bu da diyor ki öyle bir şey yaratmadı diyor. Ya yaratan mı bilecek? Sen mi bileceksin? E la yâlemmü men Yaratan bilmez mi? Wallahu yâlemmü entüm lâ te'alemun. Allah bilir. Siz bir şey bilemezsiniz ki. Sen nereden Allah adına konuşuyorsun? Allah öyle bir şey yaratmadı. Allah Allah. Ortağı mıydın hacibe gelle? Ne biliyorsun ne yarattı? Sana yarattığını bildiriyor. Daha bunu inkar eden ne olur? Kıpkızıl kafir olur. Başka da bir izah getirmenin de lüzumu Yok. O böyle aşırı okuyanlar elektrik üniversitesi mezunları var ya. falan bunlar biraz kafası şey oluyor yani e, derinleşiyor diyeyim. E, çok derinleşince de işte cimmin pek anlayamıyor da. Yani diyor boş ver onu da şimdi madde anti madde falan bir şeyler bir şeyler böyle böyle anti anlamam ben insanlar cinler Allah ne buyuruyorsa adı bu yani bunun efendim her şeyin iki, iki şeyi varmış da muadili varmış da görüneni görünmeyeni bana ne ya sen bana Allah Teala'dan im biliyorsun Kur'an söylüyor bunu şimdi cinler insanların elbiselerini alırlar gezerler kullanırlar giyerler çıkarırlar o Kişi de, inanan kişi bu komşusuna söylüyor. Bu da inanmıyor. İnanmayınca da... ...ya diyorlar... ...bizim evde böyle şeyler oluyor, harikuladelikler oluyor. Bu diyor ki, siz evhamlısınız, Kafanız bulanmış falan. Ya yok ya, gel falan. Neyse, bir... ...kutu püsküt koyuyor şeye. Diyorlar, bak gel. Sonra demek ki, efendim... ...siz bunu kendiniz yediğinizde... ...götürdüğü bir yere de, cinler almış... Sen şey yap. E, anahtarını da al. Koy, koy kutuyu, dolu kutuyu. Kitle kafayı, çık git. Ondan sonra ertesi gün geliyor, açıyor bak da Kutu duruyor, içi boşalmış falan. Ya yani başka bir anahtar daha var tabii diyor. Benim diyor kafamı şey ettirmeyin. Delirttirmeyin falan. Neyse ondan sonra buna da görünmeye başladılar. Görünmeye başlayınca buna da bu hepten bunu alınca işte müftülüğe getirmiştiler de o zaman epey sene ki bu iş. işte çare bulacaklar falan da. Ondan sonra e, tamam da. Başta iman edeceksin. Yani bir defa inanacaksın. İnanmayana bir çare yok. İnandıktan sonra ne yapacağını öğreneceksin. Allah Teala bunlardan sığınma kanunları bize talim etti. Öğretti. Benim adım mühürdür diyor. Bismillah deyin. Bırakın. Bismillah deyin. Alın. O zaman zararı olmaz. Ama Bismillah unutursanız illa her besmelesiz koyulan cinler alır kaçırır demek değil. Ama nedir? Mühürsüz olduğundan götürülmem şahit mühürsüz. Ha ama Bismillah ile bırakılan mühürlü o dokunulmazlığı var. Allah Teala bunları bize öğretiyor. E bu zat da ne diyor? Irmağın kenarında konaklayınca oranın sakinleri geldiler. "Burada durmayın dediler. Şu taraflara gidin. Çünkü burada böyle bir şey var. Boğaz var. Hava akımı var. Yani ne demek? Cinlerin bir hükümranlığı var bu, bu bölgede. Sabah kalkarsın ki, hepsi gitmiş eşyanızın, yükleriniz. falan. Ben de dedim gülüyor. E ben İbni Ömer Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifle amel edeceğim. Burada da kalacağım. Ne yaptı? 33 ayeti okuduk diyor, yattık diyor. Zaten onlar teheccüd ehli, gece kalkıyorlar çare. Ondan sonra sabah çıktık, hiçbir şey yok. Ne kayıp var, ne ziyan. Giderken cinlerden biri önüme çıktı diyor. Açıktan. Ne diyor bana? Ya ne olur dedi. Ben sana bir şey yapamam. Da. Bize öğret. Onlar da niye öğrenmek istiyor biliyor musun? Hangi şey bize engel oluyor onu öğrenecekler ki sana onu okutturmamak için seni uyutacaklar. Yani diyor ilim öğrenmek istiyor yani. Diyor ki biz diyor dün gece kaç tane saldırı düzenledik diyor. Sizin eşyanız üzerine ve kafilenizin başına her seferinde demirden sur. Demirden sur. Bizi kesiyor. Nedir bunun hikmeti? Ben de dedim ki diyor, şu şu şu ayetleri okuduğumuz için siz bize hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla insan mesela bu demin okuduğum ''Mehûzimu kelmeatillâhite ammâd'' ''min şerr-i gibi dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teminatı var yani bunda. Hiçbir şey ona zarar veremez. Hatta ne bile akrep de sokamaz. Yılan da sokamaz. Ama tabii Hoca efendi ya sokarsa meselesi, yahu ya sokarsa el yok. Sen, sana demedik ki bunu dene, sen mümkün mertebe tedbirini al. Zaten yılana sokturacaksa Allah, 120 katın gökdelenin tepesine o yılan gelecek zaten. O kaderdir. Ve lakin sana da allah Teala tedbir almayı öğretmiş. Bu durumda cahiliyet devrinde birisi gelip de efendim bir vadiye indiği zaman, korktuğu zaman ne diyor? ''Bu vadinin sahibi olan cine sığınırım.'' diyor. Bu ne olmuş oluyor Allah'a? Şirk oluyor, ortak koşma oluyor. Allah Teala bundan bahsediyor, cin suresi var Kur'an'da. ''Ne bu res tâl ne ve ennehu kâne min minel insi ya'udhûne bir <gülüyor> ricalim minel cinni fe zâdûhum raheqâ.'' ''Bir takım insanlar, bir takım cinlere sığınırdılar.'' Onlara sığınmaları da onların azgınlığını artırırdı. Çünkü şirkleri artıyordu. Dolayısıyla fıkıh alimleri ne demişler? Ee, evvelce cahiliyet devrinde müşrikler ne yapıyormuşlar? Cinlere adak yapıyormuşlar. Mesela bir vadide konakladı. Konakladığı zaman da o vadide malı çalınmasın. Kendi bir zarara uğratılmasın diye diyorlar ki mesela ben bu vadinin sahibi olan cine sığınırım işte buradan sağ salim kurtulduğum zaman da işte ona Şunu adıyorum şunu keseceğim Bunu keseceğim onun adına İşte o kesilen cin adına kesilen e, Kurban ne oluyor? Haram oluyor Murdar oluyor Onun adına kurban kesmek ne oluyor? Şirk oluyor Onun öyle bir şeyin etini yemekte ne oluyor? Haram oluyor mesela İşte fıkıh alimleri demişler ki Efendim bu mesele e, Bazı evliyanın kabirlerine adanan ''Kabirlerine adanan ve adak yerini bulunca da gidip orada kesilen kurbanlar bu nevi şirk dairesine dahil olurlar demişler.'' O zaman diyor İmam-ı Rabbani ''Feyembegül istinabu anhâdel ameli eyvâ likevni şaibetî şirkifî'' ''Bunda bir şirk karışıklığı bir ihtimalde olsa bir karışık e, bulaşık iş olduğu için bundan sakınmak lazım.'' فَإِنَّا وُجُوَوَ nedir غَيْرَ ذَلِكَ كَثِيرَ Yani çok adak yapılacak başka konular var. Hayvan kesimi meselesini adak noktasında Allah için adansın. E diğer felan veliye, felan kabre, felan mezara adak yapılmasın. فَلَيْشَيْءٍ Başka türlü adaklar yapılabilirken فَلَيْشَيْءٍ يُرْتَكَبُ ذَبْحُ hayvan Hayvan kesmek adağı niye burada özellikle seçilsin? ve mülhakan bir deva cin ve bunun kestiği cinler adına kesilenlere katılıp da ve teşebbü bi bi abedetil cin böylece cinlere tapanlara bir benzerlik niye çıksın efendim bu itibarla bundan sakınılsın sakınılsa gerektir diyor şimdi burada ne lazım izah lazımdır yani tahlil lazımdır bu tahlil nedir Mesela bu mektubun altında da e, yine bu hususta bir izah geliyor, ondan da anlıyorum bu yapacağım yorumu. Aşağıdan da anlayabiliyorum. Yusuf Nebhani Hazretleri, Evliya Ulan büyüklerindendir. Yakın tarihimizde 100 sene evvel kadar çok büyük ilimler kitaplar telifler hazırlamıştır. Eli Sünnet'in imamlarındandır. Yani hakikaten Eli Sünnet'in yani İbn Taymiye koluna karşı, Vehhabilere karşı ve sair evliyanın kerametlerini inkar edenlere karşı ve sair büyük bir cephe açmış, çok hizmet etmiş, çok kıymetli tehlifler eserler cem etmiş, derleme usulüyle tabii toplamış ama hakikaten çok kitapta bulunamayacak şey bir kitaba koymuş. Allah kendisine rahmet eylesin. Sırf onu ziyaret için Beyrut'a gittim o zaman. Lübnan'da kabrinin başına, Lübnan'ın ortasında kabri şerifi, çok büyük veliler de yatıyor civarında. Büyük Veli, Allah dostudur o, Yusuf'u Nebhane Hazretleri. Sevin onu inşallah, şefaatine nail olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok methetti, onun adına çok eserler yazdı. Onu methettiği için de manevi çok derece kazandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve müdafaası hususunda yazdığı eserler benim diyen alimin okuyacağı kabilden değildir. Yani benim diyen alim okumaya vakit bulamaz, o kadar yazdı yani. E, bu da ona Resulullah aşkından sallallahu aleyhi ve sellem sevgisindendir. Nasıl ki sahabe-i kiram içerisinde Resulullah'ı metheden şairlerden bir kim idi? Hassan. Hassan ibn Thabit ne yapardı Resulullah'ı? Müdafaa derdi, onu ederdi, onu methederdi. E, onun için Hindistan'da bir alim, e, bir alimin rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, teşrif buyuruyor. Ve ona diyor ki, benim Hassan'ımı niye ziyaret etmiyorsun Dünce o alim diyor ki ya Resulullah o Hassan bir Sabit zannediyor sahabeden. Onu nerededir ne değilim? Hayır diyor bu zamandaki bu devirdeki benim hasanımı ziyaret etmiyorsun. Kimdir senin hasanın ya Resulullah bu dönemde? Diyor ki Yusuf'un Nebhani'dir. O da geliyor tabii vefat etmiş o zaman Yusuf'un Nebhani Hazretleri. Ee, Lübnan'da mezarına geliyor ve Resulullah Efendimiz'in o buyurduğu zuhurattan dolayı mezarına o beyitleri yazıyor. Kabri şerifin üstünde de o beyitler Hasan Ahmet'e, Ahmet'in Hassan'ı diye yani Resulullah'ın meddahı, onun müdafiği olan Yusuf-u Nebani Hazretleri. Çok büyük alim ve Ehl-i Sünnet'in kalelerinden olan. Bu zatın mesela bir kitabında şöyle diyor. Sana diyorum Saadet-ü Dârayn isimli eserindedir. Çok eserleri var bizde. O eserde diyor ki bir insan bir hacet dileği olsa, bunu halli için, yerine gelmesi için, efendim, seyyide nefise, validemize adak yapsa, velev bir kuruşluk bir adak bile yapsa, hemen o devreye girer ve onun o işi anında olur diyor. Ha, demek ki Allah dostlarının, velilerin adına adak yapmanın nesi var? Caiz olan kısmı var. Cahil olmayan şekli var... ...bunları birbirinden ne yapmak lazım? Ayırmak lazım. Şimdi buradan biri anlayıp da... ...her türlü adak yapılmasını yasaklarsa... ...yanlış anlamış olur. Hangi kısmı şirke dahildir... ...hangi kısmı şirkle alakası yoktur? Bunu... ...bu noktayı tahlil etmediğimiz zaman... ...bu malumat burada bize... ...faydadan çok zarar getirir... ...birçok Müslümana da... şirket üstün Gavur oldun diyerekten kendimizin gavur olmasına sebep olur. Çünkü şirket düşmeyen bir adama sen şirket düştün, müşriksin, gavursun dediğin zaman da o şirket düşmemişse sen ne olursun? Sen müşrik olursun. Onun için doğru anlamadan hemen milletin yaptığına müdahale yapmayalım. İlim ister bu işler. Her tarla aynı sabanla sürülmez. O, onun başka sabanı var, onun başka sabanı. Burada fark nedir? Fark ne? Kimseyi de nefise kimdir mesela? رضي الله عنها Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli torunlarındandır. Resulullah Efendimiz'i görmemiştir. Birkaç dönem sonradır. İmam Şafii radıyallahu anh'ın muasırıdır. Onun aslında yaşamıştır. Ama o öyle bir kadındı ki kerametler sahibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle işte görüşür ve Mısır'da yatıyor, Kahire'de yatıyor. Birkaç kere de ziyaret nasip oldu. Efendimiz Kahire'ye gidenler mutlaka ziyaret etsinler. Efendim, kabrinde dualar kabul oluyor. Allah Teala'nın. Çünkü o mezarında gömüldüğü yerde, Kur'an-ı Kerim'i yüzlerce kere hatmetmiş o gömüldüğü yerde. Hatmetmiştir. لَوْمْ دَارُ السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rablerinin katında selam yurdu onlara aittir. Ayetini okurken vefat etmiştir. Vefat etmiştir. Ve devamlı oruç tuttuğu için, o günde Artık şu ilacı içmezsen öleceksin. Kesin karar doktorlar bildirdikleri halde ben zaten oruçlu ölmek için bu kadar senedir oruç tutuyorum. Şimdi de siz geldiniz şunu içmezsen öleceksin diyorsunuz. Bundan büyük nimet mi olur oruçluyken ölmek için? Onun için içmeyeyim de bari oruçlu öleyim demiştir. Ve böylece şehit olmuştur. İmam Şafii radıyallahu anh gibi bütün mezheb imamları, İmam ı tahaviler, İmam ı zeniler... Bütün müçtehitler kapısında kuyruk olmuştur. Müçtehitler. Yani öyle bir kadın. Seyyide Nefise. Tabii vefat edince kıymetli naaşını Medine'ye götürmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Fatma anamızın yanında Bekir'de gömmek istedikleri için eşi de öyle e, talep etmiştir. Fakat e, çok üzülmüşlerdir. Bütün Mısır'ın bütün uleması, evliyası o zaman e, yani bu dediğim 12 asır önce, 12 asır önce, e, o gece e, kocası Seyittir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocasının rüyasına girmiş, Mısır ehline, Kahirelilere yani Mısır halkına e, ehli beytime tazimlerinden ve ehli beytime bu zamana kadar baktıklarından dolayı bir ikramiye olmak üzere, getirme onu Medine'ye, bereket olarak onlara kalsın buyurmuştur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla Kahire'de defnedilmiştir eşsiz bir insan. Kerametleri çok, kitaplar dolu. Şimdi, ona adak yaptığın zaman ne demek? Şu demek. Ya Rabbi, benim şöyle bir derdim var. Hastalığım var mesela. Şifa bulursam, sen bana şifa buyurursan, şifa yaratacak kim? Sen! Sen bana şifa yaratırsan, senin sevdiğin kulların çok. Ama bu sevdiğin kullarından tasarruf sahibi olduğuna itikat ettiğimiz ve kerametleri ölümünden sonraki tasarruflarının devam ettiği tevatür etmiş. Seyyide Nefise validemizin Ruhuna hediye etmek üzere velev bir kuruş yani bir milyon sadaka vereceğim bir fakire. Sevabı kime olacak? Nefise validemiz olacak. Yani sevabı ona olacak. Ancak efendim ben sadaka vereceğim sevabını ona bağışlayacağım. Sen de bu işimi görürsen bana bunu yaradırsan, ben de bunu yapacağım desen... Seyyid-i annemizin devreye girip kitaplarda geçiyor bu. Yani allah Teala ruhlar aleminde bunları arz ediyor ismi geçen. Çünkü onunla alakalı olan dosya ne oluyor? Ona bildiriliyor. Diyorlar ki bu kişi seni devreye soktu. Araya soktu. O da hatırlıysa Allah katında ne diyor? Ya Rabbi bu kulun işini gör. Madem benden bir şefaat umdu, bir aracılık. Var mı aracılık? He? He? Şefaat var mı aracılık? Evet. Kullillah şefaatul cemiyah. Bütün şefaat Allah'a aittir diyor. Yetki Allah'a aittir. İstediğine verir mi? Verir. Ha, ne diyor o zaman? Men zellezî yeşfe'u illa bi izni. Orada bütün şefaat Allah'a aittir. Ayetini gösteriyor Vahabiler. Ondan sonra ne diyorlar? Başkası şefaat edemez diyorlar. Halbuki bütün şefaat Allah'a aittir ne demek? Yetkiyi verme yetkisi Allah'a aittir başka bir kuluna şefaat hakkı verir mi verir Çünkü ayetelkürsü de ne okuyorsunuz her gün her beş vakitten sonra Menzelle yeş ve oyna o Allah'ın katında kimse şefaat edemez İlla bir izni onun izni olursa şefaat eder Peki bu hati ne yapacağım Demek izin verdiği şefaat edebiliyor yaşma kıyamet Selah Kıyamet günü üç cümle şefaat edecek. Peygamberler, alimler ve şehitlere şefaat hakkı verildi. i̇bn mace hadisinde geçer. Ama mesele nedir? Mesele şudur ki öldükten sonra da dünyada yaşarken de devreye girebilir. Şimdi sen gidersin Üstadımız Açma Hamdi Efendi Hazretleri gibi at nasip olsa da gidebilsen bir dua istesen, bir himmet istesen bir aracı olur musunuz Rabbimize şu işimizi görse deseniz böyle bir dostunu kırmaz işiniz olur mesela ha bu sağ kendi olur öldükten sonra sağlığından fark eder mi? etmez öldükten sonra daha kuvvetli olur çünkü neden dünyadayken yine kendi bedeninin hastalığı veya dünyadaki sıkıntılarla da etkilendiği için ne oluyor bedenindeki ruh kınındaki kılıç gibi ama bedeninden soyulduktan sonra öldükten sonraki ruh ne gibi kınından çıkmış kılıç gibi hangisi daha çok keser? Ha, bunundan yani ölmüş meşayih'in ruhlarının tasarrufu daha fazladır. Çünkü ruh ölmüyor. Diri ile ölü arasında fark var mı? Yok. Neden yok? Çünkü diri de bir şey yaratamaz, ölü de bir şey yaratamaz. Yaratamamak bakımından diri ile ölünün farkı yok. Yaratan ancak kim? Allah. E, peygamber öldüğü zaman peygamberliği bitiyor mu? Bitiyor mu? Resulullah sellem şu anda vefat etmiş peygamber mi yine? Heh, niye? Nübüvvet onun ruhunun sıfatıdır. Peki bir Allah dostu öldüğü zaman veliliği devam ediyor mu? Ediyor. Kabrinde de o veli mi? Veli. Çünkü velilik kimin sıfatı? Ruhun vasfı. Bundan anlaşıldığı üzere Allah Teala ile yakınlık kurduğu nokta neresi onun? Nübüvvet, velayet, sıddıkıyet Değil mi? Peygamberlik makamı, sıttıklık makamı, şehitlik makamı, salihlik makamı, velilik makam. E, o makamlar ölüden alınıyor mu? Alınmıyor. Alınmıyorsa devreye ne giriyor. Allah ile yakınlığı olan makam devreye giriyor. Yani ruhu devreye giriyor. Ha bunu böyle zaten biliyoruz. Defaatle de tekrar ediyoruz. Ama sen seyide nefise'nin senin o işini yaratarak devreye girip çözdüğüne inanırsan bu ne olur şirk ol Allah'tan başka yaradan sen dersen ki seyde nefise geldi efendim bana şifa yarattı beni hastanede iyi etti ameliyatla tedavi etti bak sebep oldu başka araya girdi başka ama bizzat o yarattı dediğin anda şirktir ama anladınız mı ince noktayı Yaradan Allah'tır. Fakat bu kulu hatırlı kuludur. Ben onu hürmetine araya koyduğumdan onun Rabbime nasıl geçer? Dolayısıyla benim Allah'ın dinde çok itibarım yok. Kendimi Allah katında yüksek mertebede bir kul olarak düşünmüyorum. Onun için Allah Teala... E peki bu hususta Allah'ın bir müsaadesi, bir izni, bir tembihi var mı? Var. وَبْتَهُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Allah ne buyuruyor? Bana ulaşmak için... Kendinize bir vesile arayın. Maide suresinin bu ayeti, 35 olabilir, ben he, ben çok rakamlar üzerinde durmuyorum. Çünkü hafızlar ayet rakamlarını çok bilmez. O devamlı rakam verenler anla ki hafız değil. Ezbere bilen rakamı ne yapacak? Vesile arayın. Ayetinin emri mucebince ben de Rabbimin hatırlı kulu olduğuna inandım. E bunu da şimdi Neye göre inanırsın? E tabi ki onun alametleri var, sıfatları var. Bu kadar eserlere geçiyor, bu kadar kitaplara geçiyor. Bu kadar ulema, bu kadar evliya onun hakkında menakıp yazmış. E bu bir kaydı kuydu olması lazım. Yoksa e şimdi hiç adamın e, Allah'tan, peygamberden, dinden, diyanetten haber yok, zikri yok, salihamele gibi bir şey yok. E ben seni vesile ediyorum dediğin zaman da efendim sen ondan beter, olsan dem beter. Körler sağırlar, birbirine ağırlar sen. Yani bu adamın neyini vesile ediyorsun? Bu adamın Allah'ın dindede kaç paralık değeri var ki? Böyle bir şey olmaz ki tabii. Orada bir de vesile ettiğin kişinin Allah'ın dindede itibarının olup olmadığı bilgisi gerekiyor. Şimdi anladınız mı? Meseleyi anladınız mı? Ha, bu cinlerin adaklarına benzeyen ne demek? Ha, adam ne diyor? Ben bu vadinin sahibi olan cine sığınırım. Ha, şimdi sen Seyde nefisi kurban adayabilir misin? Kurban adarsın şöyle Ya Rabbi bu kurbanı Senin için keseceğim Sevabını Bu işim görülürse Seyde nefislerin ruhuna Bağışlayacağım e, Seyde nefise kurbanı ne yapsın? Eti ne yapacaksın? Fakirlere Dağıtmak zorundasın adak olduğundan Onu Efendim e, Zenginler yiyemez Fakir de olsa adak sahibi de yiyemez çünkü adak sahibi kendi fakirse de adak olduğu için yemez. Kime yedirmesi lazım? Fakirle yedirmesi. Seyyide Nefise ne yapsın seni kurbanın? Ama sevap gitmesi var mı? E var görmüyor musunuz? Arefe günü kurbanlar kesiliyor. Arefe gününde ölülerin ruhuna hediye edilmek üzere kesilen kurbanlar ne zaman kesiliyor? Arefe gününde kesiliyor mesela. Hani bir gün evvelden niçin? Hani farz değil, vacip değil. Hani kurban bayramı gününü beklemek şart değil. Bu durumda ne yapsın? Efendim bir gün evvel fakir fukara ete kavuşsun, sebeplensin diyerekten kesiliyor. E bu kurbanların sevapları hangi velilerin ruhuna veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna kesildiği zamanda onların ruhuna hediye ulaşıyor mu? Ulaşıyor da. Hediye ulaşıyor. E bu da neyi kazandırıyor sana? Onların yanında bir itibar ve derece kazandırıyor. Yani ahirette de sana şefaat etmeleri için ne olabilir bu? Bir sebep olabilir. Ama burada sakat nokta neresi? Efendim sen bana bunu yarat. İnanmak, demek, dilemek. Ve işin olduğu zaman da, adalın yerine geldiği zaman da ne yapmak? Efendim benim işimi bu gördü. Şu zat yarattı, şu zat yetişti. Yani bu mana içeren konuşmalar bunlar sakat. Bunlardan sakınmak lazım. Ama yine de İmam-ı Rabbani diyor ki, adağı başka şekillerde yapmak varken illa da kurban olaraktan gideceğim kabirde keseceğim falan ondan sakınmak gerekir. Onun da üzerinde durmak gerekir. Yani ne demek buyurmak istiyor? Adağın başka şekilleri de var diyor. Ne demek işte? Efendim onun için hac yapıp cevabını ona göndereceğim. Bu da bir adak. Umre yapacağım, tavaf yapacağım cevabını. İkilegat namaz kılacağım cevabını. Hediye edeceğim. 10 lira sadaka vereceğim sevabını. Yani bu gibi adaklar olduğu için diyor, kurban işinde daha ihtiyatlı olmak lazım. Yani gidip de illa orada keseceğim, mezarın yanında keseceğim ve ona adıyorum laflarını yapmamak lazım. Allah'a adıyorum. Allah için adak yapıyorum demek lazım. Efendim, böylece olursa bunda bir mahzur yani sakınca yoktur. Bu da efendim böylece anlaşılsın. Buyuruyor. Şimdi e, bu hususta bir de oruca misal veriyor. Ve mis bi'l-hali ke suyamun nisa'i bi ve bila beyan. Kadınlar diyor bazı oruçlar tutuyorlar. Bazı evliyaların velilerin niyetine tutuyorlar fakat ismini açıklamıyorlar. Ne demek ismini açıklamıyor? Ve en hitne eksera esamihim Onların birçok isimlerini yontuyorlar. Min'inde enfusinne kendi kurgularıyla, kendi kafalarından bir yatır uyduruyorlar. Bir veli uyduruyorlar. Ve yasumne biniyeti'yim. Onların niyetine oruç tutuyorlar. Ve yuayyine likülli iftari yevmin. Her günün iftarlığına vaz'an mehsusan özel kurallar. Belirliyorlar bugün mercimek yenecek, ertesi gün nohut mesela böyle böyle hurafe bunlar yani böyle bir şeyler yok. Ondan sonra ve yuğin nle yame ey sıyam günleri de belirliyorlar İlla şu ayın şu günü belli gün olacak, şu kadar gün olacak başı sonu belli ve al ne matali ve maqasi ne isteklerini, gayelerini, hedeflerini mabuutla ten bitilke sıyam o oruca bağlıyorlar ve hava nehevâ idyevnne ihtiyaçlarını istiyorlar minhum kimden istiyorlar o kime niyet yaptılarsa ondan istiyorlar işimi sen gör diye istiyorlar bir vasıpla titilge sıyan bu oruç vasıtasıyla istiyorlar şimdi biz diyoruz ki seyyide nefise validemize bir insan Allah'a adak yapıp da onun ruhuna sevabını gönderse bu meşrudur niye diyoruz bunu? E çünkü bunu Yusuf'un Ebani Hazretleri kitapta zikrediyor. O da geçmiş ulemadan, evliyadan naklediyor. Kitaba dayanacak, bir alime dayanacak. Şimdi kendi kafasından bir yatır bulmuş. Ya burada kim yatıyor belli değil. Diyor ki birisi rüya gördü diyor. Burada diyor bir yatır var. E bunun ismi ne? Babasının adı ne? Bu evliya mı? Ondan sonra yoksa bunun içi boş mu? Veya belki bozuk adam. Adamın mezarı, Osmanlı taşı var diye o adam evliya mıdır ya? E onun için öyle önüne gelen bize yatır katır hikayesini unutmayın yani değil mi? Adam bir tanesi türbedar efendim ne yaptı? bir at, bir çocuğu çırak yaptı türbeyi süpürüyor ediyor çocuğun bir şey yok o türbe kimin evli evliya mı eşkıya mı? pişe şey bilmiyor o anca süpürüyor ediyor falan gelen giden de türbedara paraları indiriyor kasaları dolduruyor herif zenginleşti falan neyse bu da e, çocuk da büyüdü etti akıllandı uyandı yahu dedi bana dedi ben ne kadar daha dayanacağım, bana da bir şey ver, bir imkan ver de gideyim başımı çaresine bakayım. O da ona bir katır verdi, dedi ne yapalım, birkaç kuruşta da haçlık verdi vermedi, neyse git dedi nereye gidersen git, ne yapayım bir katır az para mı şimdi bir araba. Verdi, o da gitti. Giderken bir zaman sonra katır öldü. Bir yerde yani, yolum o zaman yollar, uzak yollar gitsem bir yerden bir yer, katır ölünce bu da dertlendi, yahu dedi, görüyor musun adam Tam bir katır aldık, o da hayretmedi dedi ya. Ondan sonra ben nere gidecek halimde kalmamış falan düşünürken ne derken Efendim katırı gömdü oraya. Katır mezar var, Sultan şeyde Kızıl Cami'de at mezarı bile var. At mezarı var, Kızıl Cami neresi oraya? Karacami. Karacami'de at mezarı vardır. Çok güzel türbesi var. Gidersin sen attan bile şefaat istersin bu durumda. Mezarının Arapça yazıyor falan diyerekten. Osmanlı zamanında ata bile mezar yapmışlar. Yani değer vermiş, atını çok seviyormuş. Olabilir ben bir şey demiyorum da. Bizim şimdikiler gidip fatih okur bir de himmet ister yani. E böyle bir şey olmaz ki. Bu da burada ne yaptı? Efendim katırı gömmüş, ondan sonra da dertli dertli düşünürken, yoldan geçen biri de zaten ona ne var ne yok işte nedir bu... Türbe gibi de görmüşek. Ne kim var, kim yok, nedir burada falan. Onu da siniri bozulup zaten üzüntü içerisinde yatır demiş. Bu demiş hemen bir Fatiha okumaya başlamış. Ondan sonra onun ruhuna hediye bir şeyler. şeyler. Ah falan bu da şu. bakmış. Biri daha gelmiş falan. Ya demiş bu iş tuttu. Ben buraya bir türbe yapayım demiş. Bir türbe yapmış. Gelen giden bir de yeni ziyaret çıktı diye eskilerden çok buraya akın başlamış her. Herkes buraya geliyor. Bu sefer eski Patronu diyelim ona. Eski türbedar uzak yani o zaman yakın çevreler birbirine ama yollar uzak diyelim. Bu da bu sefer bakmış ki müşteri azaldı türbeye gelen giden. Yahu demiş ne var ne yok. Gelenin birine sormuş demişler yeni bir ziyaret çıktı millet oraya akın ediyor. Yapma ya demiş ben bu çevrede hiç böyle bir şey duymadım. Bir de gelmiş bakmış bu çırağı orada. Demiş ya sen nereden buldun bunu böyle bir şey rivayet yok burada. Nereden çıktı bu demiş. Ya sorma demişti. Senin verdiğin katır demiş. Öldü demiş. Birine dedik sinirimiz bozukken yatır dedik demiş. Tuttu demiş yani. Falan. Bakmış ki bu tutturmuş. Odanı. Neyse deme demiş bir şey demiş. Anası da bende yatıyor demiş. <gülüyor> e şimdi bizim millete böyle hurafe şeylerle yutturuyorlar, tutturuyorlar. Evliya mı, eşkıya mı belli değil. Adı belli değil. Bunun, bu zatın tarihçesi ne? Nereden geldi? Menkıbeleri ne? Hangi kitapta bunun kaynağı geçiyor? Hangi menakıp kitabı muteber bir eserde bu zat hakkında bilgi var mı? Bunun burada yattığı sabit mi? Öyle ya şimdi. Ha şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğunda da "Bila beyan" diyor bak. O bila beyan ne demek bila beyan? Yani adı belli değil diyor. E, efendim falan bazı kadınların adına yapıyorlarmış Hindistan'da. Bibi diyorlar kadına. Bibi mi diyorlar? Ne diyorlar? Şerhler kenarında o Farsçasına baktık da demin bir arkadaşımızla Farsça kenarında falan bibi, Bibi Fatma, Bibi Ayşe, Bibi yani felan ne, felan ne. E bu şimdi evliya mı? Sabit değil. Burada mı yatıyor? Sabit değil. Tarihçesi sabit değil. Hiçbir şey sabit değil. Böyle şeyler yapıyorlar. Şimdi bu nedir? Ve talabun liqadail havajic Anil gayri, ihtiyaçları başkasından istemek. Allah'tan gayrinden ihtiyaç istemek. Ama dikkat, şuraya dikkat. Bi vasıgotil ibadeti, ileyhi ona ibadet ederek. Şimdi Allah'tan gayrinden bir şey isteyebilir misin? İstersin. Bak şimdi. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke Ve Vehhabilerin okuduğu ayet. onu. Bundan başka da çok bir şey bilmez. Ancak sana taparız, ancak senden yardım isteriz. Peki ancak senden yardım isteriz demek doktora gitme demek mi? Bakkaldan ekmek alma demek mi? O zaman evde otur, ancak senden isteriz. Ekmeğimizi gönder, zeytinimizi gönder, zeytin yağımızı limonumuzu kat. E peki gelmedi, gelmeyince ne yapacak? Bir gün bekledi, iki gün bekledi bu vahabilere inanıp. Ondan sonra vahabilin kendisi senden evvel fırına gidiyor zaten. Ondan sonra bir de bak, ulan aç kalacağız, iyi işimi bakkala gidelim Şimdi bir adam aç kalsa tamamen fakir aç kalsa ölecek duruma gelse bu adamın dilenmesi caiz mi? Caiz. E bu Allah'tan başkasına el açmıyor mu? Açıyor. Gavur mu oldu şimdi? Cık. Bak kardeş bunlar size yanlış anlatırlar bu konuları. İmam Rabbani ne kast ediyor? Bi vasıdatil ibadeti ile ona ibadet yaparak ondan istersen gavur olursun ibadet yaparak gittin bir evliyaya himmet istedin Bunda sakınca var mı? Yok. Allah vesile arayın diyor. Bunda sakınca yok. Gittin bir Allah dostundan dua istedin. yavur mu oldun? Yok. E bir oruç tutsan sevabını Eyüp Sultan Hazreti Eba-i Belensari'ye bağışlasan yavur mu oldun? Böyle şey olur mu ya? bunu? Mektubatı böyle anlarsa işte böyle anlatır, böyle okur. Bu inceliklere giremezse bir hoca kendi de milleti de sapıtırır yani. İmam-ı hiç demek istemediği şeyleri uydurur yani. Ama lügat manasıyla hocalık olmaz ki. Bak o ibadet vasıtasıyla diyor. Yani sen orucu kime tutuyorsun? Falan neneni, neneye. Ha sen o neneye oruç tuttuğun zaman ona tapıyorsun. O zaman şirk. Ama sen orucu Allah için tutuyorsun. Sevabını ona bağlıyorsun. Bu böyle. Peki. <gülüyor> Bu iş çok çirkin. Bunun çirkinliği bilinmesi lazım. Hadis-i Kudsi'yi de ne buyuruyor? Buyuruluyor. Kâle Teâlâ Teala allah Teâlâ Teala buyurdu ki Hadis-i de mana allah Teâlâ'nın lafız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin As-savmuli ve nezimi Oruç sade bana aittir. Orucun mükafatında sadece ben verebilirim. Bu meşhur hadis Ramazanlarda sıralı okuduğumuz yani enne savme mehsusun bi. Bu demek ki oruç bana mehsus. La şirkete lil gayri bi fissavmi. Oruçta benden başkasının ortaklığı olamaz. Şirket kabul etmiyorum. Ortaklık kabul etmiyorum. Ve inlem ye cüz. İşrakü ehadim bi teala fi ibadet. Gerçi hiçbir ibadette Allah'a bir şeyi ortak etmek caiz mi? Değil. Namazda Allah ortaklık kabul eder mi? Etmez. Hiçbirinde caiz değil ama... Velakin ne taksisu's-savm li'l-ihtimam bihi ve't-ta'kid fi şirketi en orucun burada özellikle anılması onun önemine atıfta bulunmak için ve onda hiç kimseyi ortak koşmamak hususunda mübalağalı ifade kullanmak için oruç özel anılmış yoksa hiçbir ibadette Allah'a ortak koşmak caiz değil. Ve kavlu ba'zinnisaa Bazı kadınlar vakte izari şena'te'del fi'l bu efendim kötü işi yanlış işi e, yaparken diyorlar ki ne hanünosu madasuya melilla teala ve inne manuhdi sevabha li arwahil biz bu orucu Allah için tutuyoruz ama sevabını meşayihin ruhuna bağışlıyoruz diyorlar. Onların bu sözü de hiletün minhünle hilekarlıktır diyor. Bu sözde de onlar doğru, dürüst, sadık, samimi değiller. Niye? Ha şimdi bu, burayı iyi anlayın. Feinkünne sadikat fidelik. Bu sözlerinde doğru dürüst seler. Feleyşeyn yuhdâdila ile yâmi siyam. O zaman niçin orucu herhangi bir günde değil de illa da şu gün olacak diye özel günde tutuyorlar. Çünkü şeratta öyle bir şey var mı ki şu günle şu güne kadar tutup şu evliyaya adarsan şu iş olur. Şeratta böyle bir şey yok. Herhangi bir gün oruç tutsan, sevabını bir evliyaya, bir sahabeye bağışlasan caiz. Ama onlar burada biz Allah için tutuyoruz, sevabını falan evliyaya bağışlıyoruz diyorlarsa da doğru değiller. Neden? Bu caiz bir iş. Fakat bunların yaptığında fark var. Nedir o fark? İlla şu gün tutacan diyor. Bir gün evvel tutsan olmuyor diyor. Bir gün sonra tutsan e, var mı ayette hadiste böyle ille o gün falan evliyaya atfedilecek? Yok. On sonra ve taksiisı teramp iftarda illa mesela o gün mercimek yenecek.'' diyor. Tavuk olsa olmaz. Nereden çıktı bu? Var mı fıkıhta böyle bir şey? Falan evliyanın ruhuna bunu hediye edeceksin ama iftarında da mercimek yersen. Var mı böyle bir şey? Yok. Anlıyor musunuz? İmam-ı Rabbani bir oruç Allah için oruç tutulup sevabının bir evliyaya, sahabeye bağışlanmasına itiraz etmiyor. Anlıyor musunuz? Ne itiraz ediyor? Fıkıhta olmayan usuller çıkarıp, kim olduğu belli olmayan, beyan tarihçesi sabit olmayan, bir. İkincisi günü belirli, iftarda yenecek yemek belirli. Böyle şeyler hurafedir. Buna hurafe Bu Yani biz Allah için tutuyoruz anladık ama bunu birileri uydurmuş din adına. Çünkü günü belli, şu gün olursa olur, şu yenirse olur. Yarınki gün mesela nohut yiyeceksin. Başka bir şey yemesin. Günlere bölmüşler, iftarlıkları da belirlemişler. O günün dışında tutarsan olmuyor, o gün başka şeyle iftar edersen olmuyor. Böyle bir şey dinde yok ki yani. Ama herhangi bir gün Allah rızası için oruç tutulabilir. Sevabında falan zata hediye ediyorum desem bu ulaşır. Ehli sünnete göre, dirilerin duası, sadakası, yaptığı amelin, ibadetin Sevabı hediye ettikleri zaten Ulaşır mı ulaşmaz. Mu'tezileden biri, eli sünnet olmayan bunu inkar ediyordu. Sonra vefat etti. Büyük de bir alimdi. Rüyasında görenlere ne dedi? Biz inanmadığımız için bu hediye işine çok mahrum olduk. Yanımızdakilere bol bol hediye geliyor dedi. Amma zengin oldular. Bize de gelen yok, gönderen yok. Zaten gönderseler de gelmiyor. Münkirin nasibi hırmandır. Çünkü bir şeyi inkar edene Allah onu nasip etmez. Dolayısıyla çok mahrum olduk dedi. Ne olur millete söyle. Kitaplarda geçiyor bu. Duyur da bize inananlar da çok mahrum olmasınlar. İnanmasınlar. Hediyeler geliyor dedi. Ve ta'yini evda'in şeniyetin muhtelifetin fil iftar. İmam Rabbani diyor ki. Ha sevabını biz Allah için tutuyoruz sevabını bağışlıyoruz diyorlar ama diyor. Peki o zaman niye günleri belirliyorlar? Niye yemekleri belirliyorlar? Niye değişik değişik çirkin çirkin işler, şeraata uymayan işler iftar sofrasında yapıyorlar? Ve kezîr amma yertek ibnel vakti et iftar. İftar vakti haramlar işliyorlar diyor. Günah yapıyorlar. Erkek kadın karışık veya efendim çalma mallardan ve yuftır ne bir şeyin haram. Haram olan şeylerle iftar ediyorlar. Haram olan şey. Ne demek mesela? Besmelesiz kesilmiş etle veyahut efendim anladın mı? Besmelesiz eti yemek haram kesilmiş eti. Besmele çekmeden demiyoruz. Kesilirken besmele çekilmemiş. O Hanefi mezhebine göre. Ondan sonra efendim haram diyelim ki şaraba batırılmış bir et. Ondan iftar edersen ne oldu bu? Bak onlar öyle yapıyorlar. Diyor ki haram olan şeylerle iftar ediyorlar. Hurafeler yapıyorlar diyor. Haram olan şeyle iftarı anladın? Mesela illa haram olması için domuz eti olması lazım değil ki. Komşunun tavuğunu çaldın yedin. Ne oldu? Onlar da diyorlarsa ki senin adan kabul olması için çaldığın şeyle iftar etmen lazım. E böyle böyle kurafeler var. Ne oldu? Her komşunun tavuğu e, bunun bahçeye uçtu. Bu da bunu kesti yiyor. Yahu dediler helal haram sen ne yapıyorsun? Dedi Allah'ın kuşu dedi ya. Bizim bahçeye uçmuş dedi. Allah'ın kuşu ya? Bu gökten mi indi canım? Karşıki bahçeden uçtu ya. Ha, onun için bunların yaptığı ve yes el ne şey en Aha geldi. Mesele anlaşılıyor. İhtiyaçları yokken dilencilik yapıyorlar. İhtiyacı yokken milletten dilenip bir şey alan yiyen kıyamet günü Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem mahşere geldiğinde yüzünde bir lokma et olmayacak iskelet halinde gelecek. Herkes ona bakacak kaçacak yani. Korku filmi gibi yani. Niye? Çünkü yüzünde et kalmaz. İhtiyacı yokken dileniyorlar diyor istiyorlar. İhtiyacı yokken dilendiğin zaman ne oldu? Haram. E o parayla aldığın ekmek ne oldu? Anladın mı şimdi? İmam Rabbani oruç tutulup sevabının bağışlanmasına karşı değil. İmam Rabbani Hazretleri böyle hurafelere karşı. İlla dileneceksin, başkasından aldığın parayla iftar edeceksin, yemek şu olacak başka yemeyeceksin, oruç günü şu gün olacak başka gün olmayacak. E böyle şeyler İslam'da yeri yok, fıkıhta yeri yok, kitapta yeri yoksa bunlar hurafedir. Assalamu alaykum ve rahmetüllahi ve barakatuh. Muhterem